Maide Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Bağlandığınız ahitleri yerine getirin. Siz ihramlı olduğunuz halde avlanmayı helal saymamak ve size aşağıda okunacak olanlar hariç kalmak şartıyla davarların etleri size helal edildi. Şüphesiz ki Allah ne dilerse onu hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın şairine, haram olan aya, kurbanlık hediyelere, onlardaki gerdanlıklara ve Rablerinden hem bir ticaret hem bir rıza arayarak beyt-i haramı kast gelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıktığınız vakit isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan men ettiler diye bir kavme karşı beslediğiniz kin Sakın sizi tecavüze sevk etmesin. İyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve haddi aşmak üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah cezası çok çetin olandır. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamış iken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte... Bütün bunlar fısk, Allah'a itaattan kopmaktır. Bugün kafirler dininizden onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır? Günaha meyiletmek sizin haram etlerden yerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Kendilerine hangi şeyin helal edildiğini sana sorarlar. De ki bütün iyi ve temiz nimetler size helal edilmiştir. Allah'ın size öğrettiğinden öğretip terbiye ederek yetiştirdiğimiz avcı hayvanların size tutu verdiklerinden de yiyin ve üzerine besmele çekin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah hesabı pek çabuk görendir. Bugün size bütün iyi ve temiz nimetler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği sizin için helal olduğu gibi sizin yiyeceğiniz de onlar için helaldir. Namuskar zinaya sapmamış ve gizli dostlarda edinmemiş insanlar halinde yaşamanız şartıyla, müminlerden hür ve iffetli kadınlarla, kendilerine sizden evvel kitap verilenlerden yine hür ve iffetli kadınlar dahi, siz onların mehirlerini verip nikah edince size helaldır. Kim imanı tanımayıp kafir olursa, herhalde bütün yaptığı boşuna gitmiştir. Ve o, ahirette en çok ziyanı uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza mesh edip, her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cülüp olduysanız boy abdesti alın. Eğer hasta olmuşsanız yahut bir sefer üzerindeyseniz veya İçinizden biri ayak yolundan gelmişse yahut da kadınlara dokunmuşsanız ve bu halde su da bulamamışsanız o vakit tertemiz bir toprakla teyemmüm edin. Binaenaleyh niyetle ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah sizin üzerinize bir güdük yapmayı dilemez fakat iyice temizlenmenizi ve üstünüzdeki nimetinin tamamlanmasını diler. Ta ki şükredersiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve dinledik, itaat ettik. Dediğiniz zaman ona andınızı ki o, sizi onunla bağlamıştır. Unutmayıp hatırlayın. Allah'tan korkun. Şüphe yok ki Allah, göğüslerde olan sırrı dahi bilicidir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, Hakimler, insanlar adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir kavme olan kininiz sizi adalet yapmamanıza sevk etmesin. Adalet yapın ki o takvaya çok yakın olandır. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Allah iman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlara vadetti etti, onlar için bir mağfiret ve çok büyük bir mükafat vardır. Küfür edip de ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onları da alevli ateşin cehennemin yaru hem midirler Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani bir grup size ellerini uzatmayı kurmuştu da o. Bunların ellerini sizden itip çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdır. Andolsun olsun ki Allah İsrail oğullarından sapa sağlam söz almıştı. Biz içlerinden ve nakiplerinden on ikide kefil dikmiştik. Allah onlara demişti ki, ben muhakkak sizinle beraberim. Celalim hakkı için eğer namazı kılar, zekatı verir, peygamberlerime inanır, onlara kuvvetle yardım eder, Allah'a güzel bir ödünç ile ikraz ederseniz, elbette sizden sadır olan kusurları örterim. Herhalde sizi altından ırmaklar akar cennetlere sokarım. Artık içinizden kim bu misaktan sonra nankörlük ederse o muhakkak dümdüz bir yolun ortasından sapmıştır. Buna rağmen onlar verdikleri o kat'i teminatı çözüp bozmuş oldukları içindir ki biz kendilerini rahmetimizden kovduk, kalplerini kas katı yaptık. Onlar kelimeleri Allah tarafından konulan yerlerinden kaldırıp değiştirirler. Onlar, nasihat ve ihtar edildikleri şeylerden, hakikatlardan bir nasip almayı da unuttular. İçlerinden birazı müstesna olmak üzere sen, onlardan daima bir hainliğe muttali olup duracaksın. Sen yine onların suçundan geç, aldırış etme. Şüphe yok ki Allah iyilik edenleri sever. Biz Nasraniyiz diyenlerin de sağlam teminatını almıştık. Neticede onlar da vaz ihtar edildikleri şeylerden bir kıssa almayı unutuverdiler. Biz de aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlığı ve kin-ü yapıştırdık. Allah onların ne sanatlar yapacaklarını ileride kendilerine gösterip haber verecektir. Ey ehl Kitap! Size kitaptan gizlemekte olduğunuz şeylerin birçoğunu meydana vuran, birçoğundan da geçiveren Peygamberimiz gelmiştir. Size Allah'tan hakiki bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Ki Allah rızasına uyanları O'nun sebebiyle selamet yollarına doğrultur. Onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini, doğru bir yola iletir. Hakikat Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler andolsun ki kafir olmuştur. De ki o halde Allah, Meryem oğlu Mesih'i, anası Meryem'i ve yeryüzünde bulunanların hepsini öldürmek isterse, kim Allah'ın herhangi bir şeyine sahip ve malik olabilir? Göklerin, yerin, ve aralarındaki her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. O ne dilerse yaratır. Allah her şeyin üstünde tam bir kudret sahibidir. Yahudilerle Nasraniler şöyle dediler. Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz de ki... Öyle de niçin Allah sizi günahlarınız yüzünden azatlandırıyor? Bilakis siz O'nun yarattığından bir beşersiniz... O kimi dilerse yarlığar, kimi dilerse azaba uğratır. Göklerin, yerin ve aralarında ne varsa hepsinin mülkü tasarrufu Allah'ındır. Son dönüşte ancak O'nadır. Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin arası kesildiği zaman size hakikatleri apaçık söyleyip duran elçimiz Muhammed gelmiştir. Ta ki bize ne bir rahmet müjdecisi ne de bir azap habercisi gelmedi demenize meydan kalmasın. İşte size rahmet müjdecisi de azap habercisi de geldi artık. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Bir zaman. Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini düşünün ki içinizden peygamberler gönderdi. Sizi hükümdarlar yaptı. Size kainattan hiçbirine vermediğini verdi. Şöyle de söylemişti. Ey kavmim! Allah'ın size takdir ettiği mukaddes yere girin, arkalarınıza dönmeyin. Sonra nice zararlara uğrayanların haline dönmüş olursunuz. Dediler ki, ey Musa! Doğrusu orada zorbalar güruhu var. Doğrusu onlar oradan çıkıncaya kadar biz katiyen giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de muhakkak giricileriz. Peygamberlerine muhalefetten korkmakta olan kimselerden Allah'ın kendilerine İslam nimetini ihsan ettiği iki er. Onların üzerine şehrin kapısından girin. Bir kere ona girdiniz mi hiç şüphesiz ki, siz galipsiniz. Artık ancak Allah'a güvenip dayanın. Gerçekten iman etmiş kimselerseniz dedi. Onlar da şöyle söylediler: Ya Musa, onlar orada bulundukça biz oraya ilel ebet giremeyiz. Artık sen Rabbinle beraber git. Bu suretle ikiniz harbedin. Biz mutlaka oturucularız. Musa, ya Rab. Ben kendimle kardeşimden başkasına malik olmuyorum. Artık bizim aramızla o fasıklar güruhunun arasını sen ayır dedi. Allah buyurdu ki, Muhakkak orası kendilerine kırk yıl haram edilmiştir. Onlar oldukları yerde sersem sersem dolaşacaklardır. Artık o fasıklar güruhuna karşı tasalanma. Onlara Adem'in, İki oğlunun gerçek olan haberini oku. Hani onlar Allah'a yaklaştıracak birer kurban takdim etmişlerdi de. ikisinden birininki kabul olunmuş, öbürününki kabul olunmamıştı. O evvelkisi kardeşine seni elbette öldüreceğim demişti. Bir de şöyle söylemişti. Allah ancak kendisinden korkanlarınkini kabul eder. Ant ki beni öldürmen için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmem için elimi sana uzatıcı değilim. Çünkü ben kainatın Rabbi olan Allah'tan korkarım. Şüphesiz dilerim ki sen kendi günahınla birlikte benim günahımı da yüklenesin de o ateşin yaranından olasın. İşte zalimlerin cezası budur. Nihayet nefsi kardeşini öldürmeye isteyerek uymuş da onu öldürmüştü. Bu yüzden maddi manevi ziyana uğrayanlardan olmuştu. Sonra Allah bir karga gönderdi. O yeri eşiyordu ki ona kardeşinin ölü cesedini nasıl örteceğini göstersin. Yasıklar olsun bana dedi. Ben şu karga gibi bile olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz mi oldum? Artık o etliğine peş imanlığa düşenlerden olmuştu. Bundan dolayıdır ki İsrail oğullarına şu hakikati hükmettik. Kim bir canı bir can mukabilinde veya yeryüzünde bir fesat çıkartmaktan dolayı olmayarak öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu kurtarırsa bütün insanları diriltmiş gibi olur. An olsun ki. Peygamberimiz onlara beyineler, apaçık ayetler, deliller, mucizeler getirmişti. Sonra hakikaten yine içlerinden birçoğu ki bunların arkasından hala yeryüzünde fesat ve cinayet hususunda muhakkak haddi aşanlardır. Allah'a ve Resulüne, müminlere harp açanların Yeryüzünde yol kesmek suretiyle fesatçılığa koşanların cezası. Ancak öldürülmeleri ya asılmaları yahut sağ elleriyle sol ayaklarının çapraz vari kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlara başkaca pek büyük bir azap da vardır. Şu kadar ki. Siz kendileri üzerine kadir olmazdan, kendilerini ele geçirmezden evvel tevbe eden, muhariplerle yol kesenler müstesnadırlar. Bil ki şüphesiz Allah çok yarlıgayıcıdır, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda savaşın ta ki Muradınıza eresiniz. O inkar edip kafir olanlar yok mu? Eğer yeryüzünde bulunan her şey ve onun bir o kadarı daha onların olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu feda etseler yine kendilerinden kabul olunmaz. Onlar için pek acıklı bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmalarını dilerler. Halbuki onlar bundan çıkıcılar değildir. Onlar için kendilerini tutup durduracak, salı vermeyecek bir azap vardır. Erkek hırsızla kadın hırsızın o irtikap ettiklerine bir karşılık ve ceza ve Allah'tan insanlara bir ibret verici ubûvet olmak üzere ellerini kesin. Allah mutlak galiptir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat yaptığı o haksız hareketinden sonra Tevbe ve rücu eder. Kendisini düzeltirse şüphesiz ki Allah onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. Hakikatta göklerin ve yerin mülkü saltanatı Allah'ın olduğunu bilmedin mi? Elbette bildin. O kimi dilerse azaba çeker. Kimi dilerse yarlıgar. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Ey Peygamber! Kalpleriyle inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyen münafıklarla, Yahudilerden o küfür içinde alabildiğine koşuşanlar seni mahzun etmesin. Onlar durmadan yalan dinleyen, senin huzuruna gelmeyen diğer bir kavim hesabına casusluk eden kimselerdir. Kelimeleri Allah tarafından yerlerine konulduktan sonra, tutup bir tarafa atarlar onlar. Eğer size şu fetva verilirse onu alın. Şayet o verilmezse onu kabul etmekten çekinin derler. Allah! Kimin sapıklığını irade ederse artık sen Allah'ın ona ait meşiyyetini önlemeye hiçbir vecih muktedir olamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerini temizlemek dilememiştir. Dünyada hor ve hakir olmak onların hakkıdır. Ahirette de onlara pek büyük bir azap vardır. Alabildiğine yalanı dinleyenler, haram yiyenlerdir onlar. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. şahit. Kendilerinden yüz çevirirsen sana hiçbir şeyle zarar yapamazlar. Eğer hükmedersen aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adalet sahiplerini sever. Hem içinde Allah'ın hükmü yazılı olan Tevrat yanlarında bulunup dururken, nasıl oluyor da senin hükmüne, hakemliğine müracaat ediyorlar ve sonra da bunun bu hükmünün arkasından yine yüz çevirip gidiyorlar. Onlar hiçbir şeye inanan kimseler değildir. Şüphesiz ki Tevrat'ı biz indirdik ki, onda bir hidayet, bir nur vardır. Kendisini Allah'a teslim etmiş olan İsrail peygamberleri, Yahudilere ait davalarda onunla hükmederler de. alimler, fakihler de, Allah'ın o kitabını hıfza memur oldukları için yine hükümlerini onunla verirlerdi. Hepsi de. Onun Allah tarafından gönderilmiş olduğu üzerinde bir ittifak şahit idiler. O halde. Ey Yahudiler! Siz insanlardan korkmayın. Benden korkun. Benim ayetlerimi az bir bahaya hasis menfaatlere satmayın. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse işte onlar Kafirlerin ta kendileridir. Biz onda Tevrat'ta onların üzerine şunu da yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaralar birbirine kısastır. Fakat kim bunu, bu hakkını sadaka olarak bağışlarsa o, kendisine günahına kefaret, onun yarılganmasına vesiledir. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, onlar zalimlerin ta kendileridir. Arkadan da bu peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa'yı kendinden evvelki Tevrat'ın bir tasdikçisi olarak gönderdik. Ona da içinde bir hidayet, bir nur bulunan İncil'i, ondan evvelki Tevrat'ın bir tasdikçisi ve takva sahipleri için bir hidayet ve öğüt olmak üzere verdik. Ve dedik ki, İncil sahipleri Allah'ın onun içinde indirdiği hükümlerle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, tasdik etmezse, onlar fasıkların ta kendileridir. Habibim, sana da hak olarak kitabı, Kur'an'ı kendinden evvelki, Kitapları tasdik edici ve doğrultucu ve ona karşı bir şahit olmak üzere gönderdik. O halde bütün ehli kitap aralarında Allah'ın sana indirdiği ile hükmet. Sana gelen hakikattan dönüp de onların heva ve heveslerine uyma. Ey Musa'nın, İsa'nın, Muhammed'in ümmetleri! Sizden her biriniz için bir şeriat, bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi topunuzu bir şeriata abi bir tek ümmet yapardı. Fakat o size verdiği muhtelif şeriatlar dairesinde sizi imtihan etmek için ayırdı. Öyleyse hepiniz hayırlı işlerde birbirinizle yarış edin. Zaten topunuzun en son dönüp gelişi, Allah adır. Artık O hakkında ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri size orada haber verecektir. Ve şu emri indirdik. Aralarında Allah'ın indirdiği vecih ile hükmet. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni sapıtacaklar diye kaçın onlardan. Eğer onlar indirilen hükümleri kabulden, tasdikten yüz çevirirlerse bil ki Allah günahlarının yalnız şu biri veya şu yüz çevirmeleri sebebiyle bile kendilerini mutlaka musibete uğratmak istiyordur. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki Allah'ın emrinden dışarı çıkanlar güruhudur. Onlar hala cahillik devrinin o kötü hükmünü mü arıyorlar? Şüphesiz bir kanata sahip olacak bir kavim indinde hükmü Allah'tan daha güzel olanda kimdir? Ey iman edenler! Yahudileri de, Nasranileri de kendinize yar ve üstünüze hakim edinmeyin. Onlar ancak birbirinin yaranıdırlar. İçinizden kim onları dost ve hakim edinirse o da onlardandır. Şüphesiz Allah o zalimler güruhuna muvaffakiyet vermez. İşte kalplerinde bir nifak marazı bulunan kimselerin felaketin bize dönüp çarpmasından korkuyoruz diyerek aralarında koşurttuklarını görüyorsun. Belki Allah feth-u zafer veya kendi katından bir emir getirecek de onlar yüreklerinde gizledikleri şeye karşı peşiman kimseler olacaklardır. İman edenler de diyecekler ki herhalde sizinle beraber olduklarına dair zaman zaman yeminlerini teki çalışarak Allah'a an içenler bunlar mı onların bütün yaptıkları boşuna gitmiş bu surette onlar en büyük zararı uğrayan insanlar olmuşlardır Ey iman edenler içinizden kim dininden dönerse Allah'a Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu. Kendisinin onları seveceği, onların da kendisini seveceği bir kavim getirir ki onlar Allah yolunda savaşırlar ve hiçbir kınayanın kınamasından, dedikodusundan çekinmezler. Bu Allah'ın lütfu inayetidir ki onu kimye dilerse ona verir. Allah! ihsanı bol olan en çok bilendir. Sizin yarınız ancak Allah'tır. O'nun peygamberidir. Allah'ın emirlerine boyun eğici olarak namazı dosdoğru kılan, zekatı veren o müminlerdir. Kim Allah'tan, peygamberinden ve iman edenlerden yüz çevirirse hiç şüphe yok ki galebeyi kazanacak olanlar Allah'ın yardımcılarının ta kendileridir. Ey iman edenler! Sizden evvel kendilerine kitap verilenlerle kafirlerden dininizi bir eğlence ve bir oyun yerine tutanları dostlar ve üzerinize hakimler edinmeyin. Allah'tan korkun. Eğer ona inanmış kimselerseniz, ezanla birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu bir eğlence ve bir oyun mevzu edinirler. Bu, kendilerinin hakikaten akıllarını kullanmaz bir güruh olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap, sizin bizden hoşlanmayışınızın sebebi Allah'a inandığımızdan ve bize indirilenlerle daha evvel indirilenlere iman ettiğimizden ve sizin Birçoğunuzun da fasık kimseler olduğunuzdan başka bir şey değildir, de ki. Allah katında bir ceza olmak bakımından bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın lanet ve aleyhinde gazap ettiği, içlerinden maymunlar, domuzlar yaptığı kimselerle şeytana tapanlardır ki, işte bunların mevkii daha kötü, ve dümdüz yoldan daha sapıktır. Size geldikleri zaman iman ettik derler. Halbuki onlar muhakkak küfür ile girmişler. Yine muhakkak onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemekte olduklarını çok iyi bilendir. Onlardan birçoğunu görürsün ki günah işlemekte, düşmanlık yapmakta, ve haram yemeklerinde birbiriyle sürat koşusu yaparlar. İşlemekte oldukları şey elbet ne kadar kötü! Bari bilginleri, fakihleri onları günah söylemelerinden ve haram yemelerinden vazgeçirmeye çalışsalardı ya, herhalde yapmakta oldukları bu sanat ne kadar kötü! Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır. Sıkıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanası ve söyledikleri bu sözden dolayı melun olası insanlar. Hayır, Allah'ın iki eli de açıktır. Nasıl dilerse öyle infak eder. O, Rabbinden sana indirilen ayetler onlardan birçoğunu andolsun ki azgınlığını, gavurluğunu arttıracak. Bununla beraber biz onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman harp için bir ateş tutuşturdularsa Allah onu söndürdü. Kendilerini daima yenilgiye uğrattı. Yeryüzünde hep fesatçılığa koşarlar onlar. Allah ise fesada olanları sevmez. Eğer ehli kitap iman edip de fesatçılıktan Bozgunculuktan sakınalardı. Onların kötülüklerini her halde örter ve onları her halde nimeti bol cennetlere sokardık. Bir de eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilen Kur'an'ın hükümlerini doğru tutsalar, tatbik ve icra etselerdi muhakkak ki hem üstlerinden hem ayaklarının altından verdi. Her taraflarından Allah'ın nimetlerine gark olacaklardı. İçlerinde iktisatçı, mutedi, tarafsız yahut iktisat bilgisine vakıf bir zümre de vardır. Onlardan birçoğunun yapmakta oldukları ise ne kadar kötüdür. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirilen tebliğ et. Eğer yapmazsan Allah'ın elçiliğini tebliğ ve ifa etmiş olmazsın. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz ki Allah kafirler güruhunu muvaffak etmez. De ki ey ehli kitap, Tevrat'ın, İncil'in ve Rabbinizden size indirilen Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini dosdoğru, tatbik ve icra edilinceye kadar siz hiçbir şey, hiçbir kanaat üzerinde değilsinizdir. Amin olsun. Sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan birçoğunun taşkınlığını ve gavurluğunu arttıracaktır o halde. O kafirler güruhuna karşı gam yeme. Şüphe yok ki iman edenlerle, Yahudi olanlardan, sabilerden, nasranilerden kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip de iyi amel ve harekette bulunursa, artık onların üzerinde hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Ant olsun ki! Biz İsrail oğullarından sapasağlam teminat almış, onlara peygamberler göndermişizdir. Ne zaman bir peygamber kendilerine canlarının hoşlanmayacağı bir şeyi getirdiyse bir takımını yalana çıkardılar. Bir takımını da öldürdüler. Ve öyle sandılar ki o yaptıkları başlarına bir bela olmayacaktır. Kör kesildiler. Sağır kesildiler onlar. Sonra. Allah kendilerine tevbe nasip etti ama sonra yine içlerinden birçoğu kör ve sağır oldular. Allah ne yaparlarsa hakkıyla görüşüdür. Meryem oğlu Mesih İsa hakikat Allah'ın kendisidir diyenler andolsun kafir olmuşlardır. Halbuki bizzat Mesih şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Benim de Rabbim! Sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Zira kim Allah'a eş katarsa hiç şüphesiz Allah ona cenneti haram kılar. O'nun varacağı yer ateştir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları da yoktur. Allah hakikaten üçün, üç ilahın biridir diyenler andolsun kafir olmuştur. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer diye geldikleri bu sözden vazgeçmezlerse, içlerinden o kafir olanlara herhalde pek acıklı bir azap dokunacaktır. Hala Allah'a dönüp onun mağfiretini istemeyecekler mi onlar? Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. Meryem oğlu Mesih, İsa bir peygamberden başka bir şey değildir. Ondan evvel de peygamberler gelip geçmiştir. Anası çok sadık bir kadındı. İkisi de birer kul ve beşer olarak yemek yerlerdi. Bak biz ayetleri onlara nasıl apaçık bildiriyoruz. Sonra da bak onlar nasıl hakikattan çevriliyorlar. De ki Allah'ı bırakıp da size ne bir zarar ne de bir faide yapmaya gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki her şeyi işiten, her şeyi bilen, Allah'ın kendisi der. De ki, Ey ehl-i kitap! Dininizde haksız yere haddi aşmayın. Bundan evvel hakikaten hem kendileri sapmış, hem birçoğunu saptırmış ve hala da dümdüz yoldan ayrılıp sapa gelmiş bir kavmin heva ve hevesine uymayın. İsrail oğullarından olup da küfredenlere Davud'un da Meryem oğlu İsa'nın da diliyle lanet olunmuştur. Bunun sebebi isyan etmeleri ve ifrata sapmalarıydı. Onlar, işledikleri herhangi fenalıktan birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Hakikat, yapmakta devam ettikleri o hal ne idi. İçlerinden birçoğunu görürsün ki peygambere, müminlere olan buğzlarından dolayı kafirlere dostluk ederler. Nefislerinin kendileri için ahiretleri hesabına öne sürdüğü o kötü haberler and olsun ne çirkin şeylerdir. Çünkü onların kazancı Allah'ın kendilerine gazap etmesi ve onların o azap içinde ebedi kalıcı olmalarıdır. Eğer Allah'a, peygambere, ve ona indirilene iman etmiş olsalardı, onları kafirleri dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. İnsanların iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetlisi andolsun ki, Yahudilerle Allah'a eş koşanları bulacaksın. Onların iman edenlere sevgisi bakımından daha yakınını da andolsun. ''Biz nasranileriz.'' diyenleri bulacaksın. Bunun sebebi şudur. Çünkü onların içinde keşişler, rahipler vardır. Şüphe yok ki onlar hakkı itiraf hususunda o derecede büyüklenmek istemezler. Peygamber'e indirilen Kur'an-ı Kerim'i dinledikleri vakitte hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün onların. Şöyle derler, ey Rabbimiz iman ettik. Artık bizi Hakk'a şahit olanlarla beraber yaz. Zaten biz Rabbimizin bizi de salihler topluluğuna katıp koymasını unutup dururken ne diye Allah'a ve bize gelen hakikata iman etmeyelim. İşte Allah'ın onların bu söylediklerinden dolayı altından ırmaklar akan cennetleri kendileri için ebedi kalıcı olmak üzere onlara mükafat olarak ihsan etti. Bu iyi hareket edenlerin mükafatıdır. O inanmayıp kafir olanlara, Allah'ın ayetlerini yalan sayanlara gelince onlar da o çılgın ateşin yaranıdırlar. Ey iman edenler! Allah'ın size helal ettiği o en temiz ve güzel şeyleri Nefsinizi haram kılmayın. Haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olmak üzere verdiği şeylerden helal ve tertemiz olarak yiyin. Siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun. Allah sizi yeminlerinizdeki lağudan dolayı sorumlu tutmaz. Fakat. Kalplerinizin azmettiği yeminler yüzünden muahaze eder. Bunun da keffareti ailenize yedirmekte olduğunuzun orta derecesinden on yoksul doyumak. Ya onları giydirmek yahut bir kul azat etmektir. Fakat kim bunları bulamaz, bulmaya muktedir olamazsa üç gün oruç tutması lazımdır. İşte bu ahdettiğiniz vakit yeminlerinizin kefaretidir. Yeminlerinizi muhafaza edin. Allah ayetlerini size böylece açıklıyor ta ki şükredesiniz. Ey iman edenler! içki, kumar, tapmaya mahsus dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amelinden birer murdardır. Onun için bunlardan kaçının ki Muradınıza eresiniz. Şeytan içkide ve kumarda ancak aranızda düşmanlık ve kin düşürmek sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık siz hepiniz vazgeçtiniz değil mi? Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın eğer yüz çevirirseniz bilin ki Peygamberimizin üstüne düşen yalnız apaçı tebliğden ibarettir. İman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlar, bundan sonra haram olan şeylerden de sakındıkları, imanlarında sabah ile iyi iyi işlere devam ettikleri sonra, haram edilen şeylerden daima sakınıp haram olduklarına iyice inandıkları ve yine sakınmakta devam ve ısrar ile güzel işleri arayıp onlarla iştigal eyledikleri takdirde Haram kılınmazdan evvel tattıklarında üzerlerine hiçbir suç yoktur. Allah iyi hareket edenleri sever. Ey iman edenler! Allah görmeksizin kendisinden korkanları ayırt etmek için av nev'inden ellerinizin, mızraklarınızın erişebileceği bir şeyle andolsun ki sizi imtihan edecektir. Kim bundan sonra aşırı giderse ona pek acıklı bir azap vardır. Ey iman edenler! Siz hac veya umre için ihramlı bulunurken av öldürmeyin. İçinizden kim onu bilerek öldürürse, üzerine öldürdüğü o hayvanın benzeri bir ceza vardır ki, Kabe'ye ulaşmış bir kurbanlık olmak üzere bunu içinizden Adalet sahibi iki adam hüküm ve takdir edecektir. Yahut bir kefaret vardır ki o nisbette yoksulu doyurmak yahut onun dengi oruç tutmaktır. Ta ki bu suretle o ettiğinin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişi bağışladı. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah mutlak galiptir intikam sahibidir. Deniz avı yapmak ve onu yemek kendinize de, misafire de, faide olmak üzere sizin için helal edildi. İhramda bulunduğunuz müddetçe ise kara avı haram kılındı. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tan korkun. Allah Kabe'yi, o beyt-i haramı, o haram olan ayları, Mekke'ye hediye edilecek kurbanı ve onların boyunlarındaki gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için bir nizam yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini bildiği Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir. Bilin ki Allah Muhakkak cezası pek çetindir. Bununla beraber Allah hakikaten çok yargayıcıdır, çok esirgeyicidir de. Peygamberin üzerinde tebliğden başka hiçbir vazife yoktur. Allah ne açıklar ne gizlerseniz hepsini bilir. De ki, murdarla temiz, murdarın çokluğu hoşunuza gitse de hiçbir zaman bir olmaz. Onun için, ey selim akıl sahipleri, murdarı ihtiyar etmek hususunda Allah'tan korkun, temizi alın. Olur ki kurtuluşa erersiniz. Ey iman edenler, Allah'ın affettiği şeyleri ki eğer size açıklanırsa ve siz bunları Kur'an inerken sorup da hükmü kendinize izhar edilirse fenaınıza gidecektir, sormayın. Allah çok yarlıgayıcıdır. Cezada da aceleci değildir. Sizden evvelde bir kavim onları sordu da sonra o yüzden kafirler oldular. Allah ne bahireden, ne sabibeden, ne vasileden, ne de hamdan hiçbirini meşru kılmamıştır. Fakat. O küfür edenler Allah'a karşı bize bunları O emretmiştir diye yalan düzerler. Onların çoğunun avamının ise akıllar ermez. Onlara Allah'ın indirdiğine ve o peygambere gelin denildiği zaman atalarımızı üstünde bulduğumuz şeyler bize yeter dediler. Ya ataları hiçbir şey bilmiyorlar ve doğru yola, Gitmiyorlar idiyse, ey iman edenler, siz nefislerinizi ıslah etmeye bakın. Kendiniz doğru yolu bulunca sapanlar size zarar vermez. Hepinizin dönüp varacağı nihayet Allah'tır. Artık o neler yapıyordunuz size haber verecektir. Ey iman edenler, ölümün sebepleri herhangi birinizin karşısına gelip çaktığı zaman, edeceğiniz vasiyet vaktinde aranızda ya içinizden adalet sahibi iki şahit tutun, yahut yeryüzünde sefer ettinizde başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan diğer iki kişiyi şahit yapın. Sizden olmayan öyle iki kişi ki onları haklarında şüpheye düşmüşseniz, namazdan sonra alıkoyarsanız da Allah'a şu suretle yemin ederler. Şahitlik ettiğimiz bu işin içinde, akrabamızdan kimse dahi bulunsa Allah'ı bırakıp da yerine dünyaya ait hiçbir bahayı ve menfaatı satın almayacağız. Allah'ın emin ettiği şahitliği gizlemeyeceğiz. Bunu gizlediğimiz takdirde elbette günahkarlardanızdır. Eğer o iki şahit aleyhinde bu hususta muhakkak bir vebale, hak kazanmış, şahitlikte hıyanet etmiş olduklarına dair bir ıddılığa hasıl edilirse, o vakit kendilerine hak terettüp eden, haksızlığa uğrayan mirasçılardan iki kişiki, onlar buna daha layık, ölüye de daha yakındırlar. Öbürlerinin yerlerine geçerler, binaenaleyh vallahi. Bizim şahitliğimiz, yeminimiz, o iki kişinin şahitliğinden, yemininden daha doğrudur. Biz hakikati çiğneyip aşmadık. Çünkü bu takdirde muhakkak ki zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Yeminin mirasçılara reddi hakkındaki bu hüküm şahitliği üstünüze aldığınız vecih ile dosdoğru ifa etmelerine, Yahut yeminlerinden sonra yeminlerin mirasçılara tevcih ve reddedileceğinden korkmalarına daha yakındır. Allah'tan korkun. Emirlerini dinleyin. Allah fasıtlar güruhunu muvaffak etmez. O gündeki Allah bütün peygamberleri toplayıp da size verilen o cevap nedir diyecek. Onlar da bizim hiçbir bilgimiz yok. Şüphesiz gaytları hakkıyla bilen sensin sen diyeceklerdir. Allah o zaman şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa! Hem senin üzerindeki hem ananın üzerindeki bunca nimetimi hatırla. Hani ben seni Cebrail ile desteklemiştim. Beşikte iken de yetişkin iken de sen insanlara söz söylüyordun. Hani sana kitabı, yazı yazmayı, hikmeti, Tevratı, İncil'i öğretmiştim. Hani benim iznimle çamurdan bir kuş suretinin benzerini tasarlıyordun. İçine üfürüyordun da benim iznimle bir kuş oluveriyordu. Hem anadan doğma körü, abraşı da yine benim iznimle iyi ediyordun. Hani ölüleri benim iznimle hayata çıkarıyordun. Hani İsrail oğullarının elini senden çekmiştim de seni öldürememişlerdi. Kendilerine apaçık mucizeler getirdiğin zaman da içlerinden o küfredenler. Bu aşikar bir büyüden başkası değildir demişti. Hani havarilere bana ve Resulüme iman edin diye ilham etmiştim. İman ettik. Hakiki Müslümanlar olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. O vakit havariler. Ey Meryem oğlu İsa! Rabbim bizim üstümüze gökten bir sofra indirebilir mi? demiş. O da. Eğer inanmış adamlarsanız, Allah'ın kudretinden ve benim peygamberliğimden şüpheye sapmaktan korkun demişti. Şöyle dediler, ''Diliyoruz ki biz de ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın, senin bize hakikaten doğru söylediğini bilelim ve biz de bunun üzerine şahitlerden olalım.'' Meryem oğlu İsa dua ederek dedi ki, ''Hey Allah, hey bizim Rabbimiz.'' Üstümüze gökten bir sofra indir ki bizim hem evvelimiz hem ahirimiz için bir bayram ve senden bir ayet mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah dedi ki ben onu sizin üzerinize şüphesiz indireceğim. Artık ondan sonra içinizden kim körlük eder, küfre dönerse ben onu muhakkak ki kainattan hiç birini azarlandırmayacağım bir azab ile azaplandırırım. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara Allah'ı bırakıp da beni ve anamı iki ilah edininiz diyen sen misin dediği zaman o şöyle söyledi: Seni tenzih ederim yarab, hakkım olmadık bir sözü söylemekliğim bana yakışmaz. Eğer onu söyledimse elbette bunu bilmişsindir. Benim içimde olan her şeyi sen bilirsin. Ben ise senin zatında olanı bilmem. Şüphesiz ki gayetleri hakkıyla bilen sensin sen. Ben onlara senin bana emrettiğinden başkasını söylemedim. Dediğim hep şu idi. Benim de Rabbim. Sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Ben içlerinde bulunduğu müddetçe üzerlerinde bir kontrolcü idim. Fakat vakta ki sen beni içlerinden aldın, üstlerinde nikahban yalınız sen oldun. Zaten sen her zaman her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer kendilerine azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları yargıgarsan, mutlak garip ve yegane hüküm ve hikmet sahibi olan da hakikaten sensin sen. Bu sual ve cevaplardan sonra Allah dedi ki bugün. Doğru söyleyenlerin sadakatları kendilerine faide vereceği bir gündür. Altından ırmaklar akan cennetler ki orada ebedi ve daimi Kalıcıdırlar onlarındır. Allah kendilerinden razı olmuştur. Kendileri de ondan razı olmuşlardır. Ve işte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Göklerin, yerin ve içlerinde ne varsa hepsinin mülk tasarrufu Allah'ındır. O her şeye hakkıyla kadirdir.